Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed. Arkadaşlar konumuz gusul. Gusletmek. Gusul niçin gereklidir? Yani hangi sebeplerden ötürü gusletmek gerekir? Bunlardan birincisi uyanıkken veyahut uyuyorken affedersiniz meninin çıkması uyku halinde veyahut uyanıkken fark etmez. Ümmü selame radıyallahu anh gel, ondan gelen rivayete göre Ümmü Süleym, Ümmü Süleym radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Şüphesiz Allah haktan utanmaz. Kadın rüyasında ihtilam olduğu vakit gusletmesi gerekir mi? Ali Şah Vesselâm dedi ki, ıslaklık görürse evet diye buyurdu. Benim Hadi gitsen. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hakkın konuşulması, hakkın ortaya çıkması, ilimde utanma olmaz. Tamam mı? Şu an için mesela dikkat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e soru soran kim? Bir kadın. Ve kadın bu soruyu sorarken diyor ki, Allah haktan utanmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam'e. Ve arkasından sorusunu soruyor. Diyor bir kadın diyor rüyasında ihtilam olursa, affedersiniz aynı erkek gibi olabilir. İhtilam olursa bundan ötürü gusul gerekir mi? Eğer bu kadının bu sorusunda bir yanlış olsaydı mutlaka aleyhissalatü vesselam onu ihtar ederdi, uyarırdı ve engellerdi. Bu sebeple e, inşallah burada yani biz konuyu sarih bir şekilde açıklamakla mükellefiz, açık bir şekilde bundan faydalanılsın diye. Ve burada ölçü ne, ne olarak koyuyor aleyhissalatü vesselam? Heh. Islaklık. Ey ihtilam olması eğer ıslaklık yoksa o zaman gusul gerekmiyor. Kadın ve erkek için ölçü budur. Bu uyurkenki ölçü bir de uyanıkken affedersiniz meninin şehvetle dışarıya çıkması şart olmakla birlikte uyurken böyle bir şart aranmaz. Yani eee Uyanıkken meni şehvetle atılması gerekir. Ancak uyuyorken şehvetli veya şehvetsiz olduğuna bakılmaz. Islaklık varsa gusledilir. Yoksa gusul gerekmez. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Suyu attığında cünüplükten dolayı guslet. Eğer suyu hızlıca dışarı atmadıysan gusletme. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ey Hassan sahih bir hadiste ee, İmam Ahmed'in müsned'inde ve Rabban Rabbani'nin tertibinde bu konu geçmekte. i̇mam Şevkani rahimahullah bununla ilgili diyor ki atmak bir şeyi fırlatmak demektir. Bu şekilde ancak şehvet ile olur. Bundan ötürü Musannif Leylül Eftar'ın metnini teşkil eden hadisleri derlerken şöyle demiştir. Derleyen eserde şöyle demiştir. Bu ifadede hastalık yahut üşümekten ötürü oluşan bir sebep gibi şehvet olmadan dışarı çıkan meninin guslu gerektirmediğine dikkat çekilmektedir. Yani uyanıkken meninin şehvetle dışarı atılması gerekir. Hastalıktan veya soğuktan ötürü onun gelmesi guslü gerektirmiyor. Ne yapacak? Bundan ötürü sadece abdest alacak. İhtilam olduğu halde meni görmeyen bir kimse yine gusletmez. Yani uykulu haldeyken ihtilam olan, uyuyorken ihtilam olan kimse meni görmediyse, ıslaklık görmediyse bundan ötürü gusletmez. Meninin geldiğini görmekle birlikte ihtilam olduğunu hatırlamayan bir kimsenin ise gusletmesi gerekir. Aişe radiyallahu anhüme dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselame ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde elbisesinde ıslaklık bulunan kişinin durumu hakkında soru soruldu. O da gusletmelidir buyurdu. İhtilam olduğunu görmekle birlikte ıslaklık görmeyen kimse hakkında da soru soruldu. Onunla ilgili olarak da gusletmesi gerekmez buyurdu. Yani adam ne rüya hatırlıyor ne bir şey hatırlıyor ancak ıslaklık görüyor. Bu neyi gerektirir? Guslü. Ancak adam bunları hatırlıyor, rüya hatırlıyor, bilmem ancak ıslaklık görmedi. Bu neyi gerektirir mi? Guslü gerektirmez. Dolayısıyla her ikisine de Aleyhissalatu vesselam cevap vermiştir. Bu hadisler sahihtir, İmam Ebu, Ebu Davud'da, Sahih Ebu Davud'da, Tirmizi'nin süneninde geçmekte. İkincisi arkadaşlar, guslu gerektiren hallerden biri de nedir? Cima, cima yani kişinin beraber olması, eşiyle beraber olması, hatta inzal olmasa bile, anladınız? Heh, yani inzal olmasa bile yani böyle bir boşalma diyelim. Olmasa da kişinin cima varsa mutlaka gusletmesi gerekir. Bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etti hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Erkek kadının dört dalı yani kolları ve bacakları arasında otursa sonra da onunla cima etse eğer inzal olmasa da Gusul icap eder buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani duhul yeterlidir. Af buyurun. Yani sünnet yerinin ee, cima halinde bir birleşme olursa bu ne olursa olsun guslu gerektiren bir haldir. Üçüncüsü kafir Müslüman olursa guslu gerektiren hallerden birisi. Kais bin Asım. Ondan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine su ve çöve otuyla yıkanmasını gusletmesini emretti. İslam'a girdiği zaman. Yani onun suyun içine kokusundan ötürü. Yani yoksa bir Aleyhisselatü Vesselam öyle yoksa asıllardan değildir yani. Şeyde bile mesela cenaze yıkanmasında da Aleyhisselatü Vesselam ondan konmasını emrediyor ya da söylüyor yani. Yoksa su tek başına biliyorsun temizleyicidir ve yeterlidir. Evet. Üçüncüsü, şey dördüncüsü, ay hali ve loğusallığın kesilmesi. Çünkü Aişe radiyallahu anh'a, ondan gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ebu Hubeş kızı Fatma'ya şöyle demiştir. Ay hali vaktin gelince namazı bırak. Ay hali sona erince guslet ve namazı kıl. E yani diyor ki sen Aleyhissalatu vesselam ay hali olduğunda ya da aybaşı diye biliniyor olduğun zaman ta ki bundan temizleninceye kadar yani bu bunu gör, görmeme, görmeyeceğin zamana kadar namazı terk et. Ancak temizlendiğini görünce hemen ne yap? Guslet diyor Aleyhissalatu vesselam. Ve burada da gusledilmesini emrediyor. Hadis Buhari'nin Müslümin sahilerinde geçiyor, Ebu Davut'ta geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, Ennese'i geçiyor ve birçok e, lafzı onun dışında başka lafızlarda üzerinden yani üzerine kan bulaşmışsa onu yıka gibi aleyhissalatü vesselam ifade kullanıyor. Yani şimdiki gibi af buyurun böyle pedler medler yoktu o, o dönemler için. Kadınlar bezlerle sarmalanıyorlardı veya bunları yık yıkamak durumunda kalıyorlardı. Dolayısıyla bundan temizlenince, kesilince ne yapması gerekir? Gusletmesi gerekir. Beşincisi arkadaşlar, Cuma günü gusletmek. Ebu Sa'id el Hudri'den gelen rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusletmek ergenlik yaşına gelmiş olan, Herkes için vaciptir, yani farzdır. Dikkat edin, biz guslu gerektiren hususları saydık. Bu çok önemli bir husus. Birazdan sünnetlerini sayacağız guslün Ya da sünnet olan gusul çeşitlerini sayacağız. Ancak cuma gününü neyin içinde saydık? Farz. Farzların içerisinde saydık. Çünkü asıl itibariyle racih olan görüş, cuma günü gusletmenin vacip olduğudur. Bunun vakti de ne zaman başlar? fecir namazından sonra ve cumadan önceye kadar. Yani cuma için güsletmek. Teşirme günü olmuyor mu hocam? Hayır. O Mardinlilerin adetlerinde var. Yani teşirme günü mesela cuma namazından önce yapamıyorsan işçi olur, işçi, işçi istedik. Sadece bir bu bir banyo olur. Banyo olur. Güslenmez. Cumanın güslü vakti fecir namazından sonradır. Kadınlar içine geçiyor mu? Yok. Yani o cumayla mükellef olanlar için. Ancak birazdan gelecek mesela iki bayram namazı için sünnettir bu gusül. Ancak cuma için cumhura göre cumhura göre cuma günü gusletmek sünnettir. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde yani emir kipiyle bunu ifade ettiğinden hatta bir gün Osman radıyallahu an cumaya geç kaldığı zaman Amar radıyallahu anh ona dedi ki nerede kaldın? Dedi ki ben öyle acele ettim ki gusletmeden geldim. Sen hem gusletmedin hem cumaya geç kaldın öyle mi? diye onu azarlıyor. Ve çok büyük mükafatları var. Çok büyük ödülleri var. Bu, bu sebeple cuma gününün yapılacak özel ibadetler var. İnşallah onları da yeri geldiğinde konuşacağız. Burada dikkat ederseniz e, racih olan Hani bir kimse çok zor durumda kaldı zaten onlar ayrı meselelerdir. Yani zor durumda bazı şeyler esner o ayrı ancak her birimizin bunu adet edinmesi gerekir. Adam çoğumuz işçi olabiliriz diyor ki ben o saatte işte oluyorum şu bu ne yapacak? fecir namazından sonra o zaman hani iş mesaisi başlamadan bu hazırlığını yapacak. Ya da buna göre hareket edecek yani işte diyelim ki cumadan bir saat önce hazırlık yapacak yani her neyse. Bu anlamda buna dikkat edilmesi gerekir. O zaman gusul nedir, nasıldır, rükunleri nelerdir bunlar üzerinde duralım. Guslun rükunleri bunlardan birincisi arkadaşlar nedir? Niyet. Niçin? Çünkü innemel amelu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Burada niyetten kastımız niyet ettim şöyle gusledeceğim, böyle yap öyle değil. Ha, bu dinen böyle bir şey yok, bu bir uydurmadır. Kalbin kastetmesidir. Yani adam banyoya girdi, banyo yaptıysa bunun adı banyodur, gusül değildir. O hangi niyetle girdiyse niyetten kastımız odur. Yani gusledecek kişi gusül kastıyla o gusletmesi gerekir, yıkanması gerekir. Gusül kastı taşımaksızın bunu yapıyorsa bu yıkanmasıdır, temizlenmesidir, bu gusül değildir. Konuşacağız işte inşallah bunlara. Evet. İkincisi arkadaşlar, bütün vücudu su ile yıkamak. İkincisi, niyetimiz gusul niyetiyle olacak. Birincisi, ikincisi de vücutta hiçbir kuru yer kalmayacak. Yani bütün vücudun yıkanması. O zaman bakalım müstehap gusletme şekli ne demek? Nasıldır? Ne demek yani müstehap gusletme şekli? Heh, yani sünnete göre gusletme şekli nasıldır? Sorunuzda cevap bulur böylece. Aişe radiyallahu anha Şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Cünüplükten dolayı guslettiği vakit Önce ellerini yıkamaya başlar. Sonra sağ eliyle sol eli üzerine su dökerek fercini yıkardı. Yani avret mahalini yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra su alıp parmaklarını saçlarının dibine sokardı. Nihayet saçlarının diplerini iyice yıkadığı kanaatine sahip olunca başına üç avuç su boşaltırdı. Sonra da vücudunun diğer bölümlerine su dökerdi. Son olarak da ayaklarını yıkardı. Bu müstehap olan gusletme şeklidir. Şimdi şöyle diyelim gusulde abdest almak Sünnete uygun birisi derse ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl gusle diyorsa ben öyle gusletmek istiyorum derse o kimsenin yapacağı şey budur. Buhari ve Müslim'de geçen bu hadis az önce Aişe annemizin rivayet ettiği hadis. Ne yapacak arkadaşlar? Dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi değildi. Yani nasıl bizim gibi değildi? Aleyhisselatü Vesselam ellerini yıkıyor önce. Sonra sol eliyle avret mahalini yıkıyor, ıslatıyor yani yıkıyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Abdest alıyor değil mi? Abdestten sonra bütün bedenini başından başlamak üzere üçer defa uzuvları ovalayarak falan böyle yıkıyor. Aleyhissalatü vesselam'ın abdestteyken kullandığı su miktarı 800 küsür gramdır. Gusülde kullandığı... Iki, iki, i̇ki litre 800 küsur gramdır yani. He, yani bizim gibi böyle foş, böyle değil yani. Böyle şey açıyoruz. Ancak bir insan derse ki tekrar edelim, Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığı gibi abdest alayım. O zaman, bunun doğrusu önce kişi ellerini yıkayacak. Sonra avret mahalini yıkayacak. Sonra ne yapacak? Abdest Namaz abdesti gibi abdest alacak. Abdesten sonra ne yapacak? İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi başını önce üç defa sonra omuzunu diyelim ki sağ taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü hayırlı işleri sağdan başlardı. Sonra sol işte yukarıdan aşağı sonra sağ bacak sol bacak derken niye önce avret yerlerini yıkıyordu? Çünkü artık avret yerlerine dokunması caiz değil. Önce onları yıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve burada abdest alıyor. Aleyhisselatü Vesselam namaz abdesti alıyor ve guslediyor dikkat edin. İşte bu tam bir gusuldur. Ancak bir insan derse ki ben e, abdest almaksızın olur bazen hava soğuktur, bazen buna müsait değildir veya vakti yoktur. Direkt girdi bir gusledecek. Ellerini yıkayıp avret mahallini yıkaması, sonra da ağzına üç defa su vermesi, burnuna üç defa su vermesi ve akabinden... Yukarıdan aşağıya yıkanması aynı zamanda nedir? Gusuldür. İşte bu gusuldür. Bizim ilk söylediğimiz müstehap olan gusul şeklidir. Yani sünnete olan, sünnette olan. Ve bu gusulle ne yapabilir? Namaz kılar. Aa, namaz kılar bütün her şeyi yapar. Çünkü bu bir e, temizliktir, temizlenmedir. Yani kimisi mesela, bazıları bazı fakihler diyorlar ki, mesela Hanbeli fukası bunlardan birisidir. Eğer abdest almamışsa diyor ey, yani hatta diyorlar onlar gusulden sonra namaz için abdest alınması gerekir. Hatta onlar gusul, abdestin yerini gusulden sonraya koyarlar ancak doğru söyle değildir doğrusu abdestten öncedir yani gusulden öncedir abdest. Dikkat edin abdestsiz gusledecekse ne yapacak ağzına ve burnuna? Şöyle güzel bir mazmaza ve istinşak yapacak değil mi? Eğer abdestsizse. Ama abdestle sünnete uygun yapacaksa zaten orada aldığı ağzına ve burununa vermesi onun için aynı zamanda nedir? E, ağza ve buruna su vermiş olduğundan bu sünnete uygun bir gusletme şeklidir. Aleyhisselatü Vesselam suyu avuçluyor ve böyle saçlarının diblerine kadar bunu yediriyor. Yani kuru bir yer bırakmamaya özen gösteriyordu. Bu konuda hassas olmak Yani sünnete uymak en doğrusudur. Onlar niçin diyorlar namaz için abdest alman gerekir? Hani bazı fakihler dediğim. Onlar diyorlar ki çünkü gusülde tertip yoktur. Onlar tertibi farz görürler. Onlara geleceğiz Allahu Alem. Yani tertip ne demek? Önce eller sonra efendim yüz sonra başın mesh gibi. Ancak biz racih olan görüşe göre tertip sünnettir. Tertip sünnettir farz değildir. Dolayısıyla bir kimse abdestli de gusledebilir. Yani abdest dahil ey bundan ötürü ecri olur. Sünnete uyma ecri de almış olur. Buna olabilir. Hava çok soğuktur. Suyu müsait değildir. Her halükarda insan her şeyle karşılaşıyor. O zaman ne yapacak? En hafifiyle ey dediğimiz gibi ağzına burnuna su vermesi ve bütün bedenini yıkaması kendisi için gusuldür. Cülüblükten dolayı gusleden kadının... Örük yaptığı saçlarını çözmesi icap etmez. Ancak ay halinden ötürü guslettiği zaman saçlarını çözmesi gerekir. Ümmü Şöyle dediği rivayet ediliyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben başımı çok sıkı bir şekilde örük yapan birisiyim. Yani ördüğüm zaman saçlarımı çok sıkı örüyorum. Cürüplükten dolayı yıkanmak için Örüklerimi çözeyim mi? Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır. Senin başına üç defa su dökmen sana yeter. Sonra da bedeninin diğer bölümlerine su dökersin ve böylelikle temizlenirsin. İkinci delil. Aişe radiyallahu anh'a gelen rivayete göre Esma radiyallahu anh her Resulü aleyhisselatü vesselame ay halinden dolayı gusletme hakkında soru sorunca aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden herhangi biriniz suyuna ve çöven otunu alır. Güzelce temizlenir. Başının üzerine su döker ve saçlarının dibine varıncaya kadar onu iyice ovalar. Sonra başına su döker. Sonra da miske bulanmış bir pamuk parçası alır ve onunla temizlenir. Esma adallaha onun ile nasıl temizlenir diye sordurasıt meslem. Subhanallah. Onunla temizlen işte. Yani af buyurun buradan Aisset meslem kast ediyor. Hani hani aybaşı olmuş bir kadın. Dedi ki şimdiki gibi imkanlı değildi kadınlar. Bundan ötürü yani oralarını temizle ya da kanın bulaştığı yerleri temizle anlamında aleyhissalatü vesselam. Subhanallah onunla temizen işte dedi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki sanki gizlemek isteyerek o miskli pamuk parçasını kanın iz bıraktığı yerlerde gezdir anlamında aleyhissalatü vesselam ima etti. Yine Esma radıyallahu anh Ona cünüplükten dolayı gusletmeye dair sordu. Şöyle buyurdu. Suyunu alır iyice temizlenir ya da temizlenmesi gereken her tarafını temizler. Sonra başının üzerine su döker ve onu saçının diplerine ulaşıncaya kadar iyice ovalar. Sonra da üzerlerine bolca su döker. Şu okuduğum iki hadiste. Kadının ay halinden ötürü gusletmesiyle cünüplükten dolayı gusletmesi arasında fark olduğu hususunda açıktır. Dikkat edin, af buyurun, cünüplükten ötürü bir kadın gusleteceği zaman saç örgülerini açması gerekmiyor. Çünkü Ümmü Seleme radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste bu şekilde geçmekte. Ancak aybaşı olmasından ötürü temizlendiği zaman yani guslettiği zaman onun saçlarını açması Burada Esma radıyallahu ahe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe annemizin rivayet ettiği hadiste belirtilmektedir. Çünkü ay halinden dolayı yıkanacak kadının iyice ovalanmasını ve bunu ileri dereceye götürmesini ve temizlenmesini vurguladığı halde cünüplükten dolayı gusletmesi halinde bu şekilde bir te te te'kidi ifade aleyhissalatu vesselam kullanmamıştır. Aynı şekilde Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği hadiste Cünüplükten dolayı gusletmek halinde örükleri çözmenin gerekmediğine dair delildir. Asıl olan suyun örüklerin altına ulaştığından emin olmak için örükleri açmaktır. Nerede? Yani cünüplükten değil, e, o birinde. Ancak cünüplükten dolayı gusletmek halinde bu affedilmiştir. Çünkü bu defalarca tekrarlanan bir husustur. Birisi defalarca yani daha çok ihtiyaç duyar cünüplükten temizlenmek ancak bir diğeri ise ayda bir yaşayacağı bir hal olduğundan birinde örüklerin açılması affedilmiş bir diğerinde ise aleyhissalatü vesselam tekitte bulunmuş yani yapılmasını emretmiştir. Eşlerin... Aynı yerde birlikte gusletmeleri biri ötekinin avretini görecek olsa dahi nedir? Caizdir. Caizdir. Çünkü Ayşe radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Ben ve Resulullah aleyhissalatü vesselam ikimiz de cünüp olduğumuz halde tek bir su kabından guslederdik. Ama şimdi ise demişlerdir. Sakın o suya dokunma. Mikrop kapat. <gülüyor> Öyle öğretirler. O suya dokunma derler. Cünüplü kimse derler. Suya ey yani suya elini vurmadan niçin elini vurmasın? Hayırdır yani ne oluyor? Allah <gülüyor> Resulü aleyhissalatü vesselam Allah alem meymune annemize diyor ki o diyor ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onun guslettiği sudan abdest almak isteyince dedi ki ey Allah'ın Resulü ben dedi cünüplükten ötürü guslettim. Dedi ki sen cünüptün. Su cünüp olmaz dedi. Ve hatırlarsanız biz derslerde neyi işlemiştik? Elma'ul musta'amel. Kullanılmış su nedir arkadaşlar? Ee, kullanılmış su temizdir ve temizleyicidir. İmam Ebu Hanife'nin bu konuda iki görüşü olduğunu söylemiştik. İlkinde ey temizleyici değildir diyordu. İkinci görüşünde temiz temizdir ancak temizleyici değildir dediğini ifade etmiştik. Ancak racih olan o suyun hem temiz olduğu hem temizleyici olduğu. Çünkü Aleyhissalatu vesselam bizzat beraber gusletiyor ve o e, kullanılmış sudan abdest alıyorlardı. Bismillah. Şimdi de gusletmenin müstahap olduğu hallere bakalım. Yani gusletmenin sünnet olduğu haller. Bir Her cimadan sonra gusletmek. Çünkü Ebu Rafi'nin rivayet ettiği hadise göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece bütün hanımlarını dolaştı. Bunun yanında da yıkandı. Öbürünün yanında da yıkandı. Ebu Rafi dedi ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam niçin hepsi için bir defa gusletmedin diye sordum. Böylesi daha temiz, daha güzel ve daha hoştur buyurdu. İnşallah ileride gelecek herhalde bu meseleler ancak biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam mesela demin biz başta açıkladık ilmi olarak bunları konuşmamız gerekiyor dedik ve bu ilimdir. Allah Resulü ve Vesselam iki cima yaptığı zaman yani bir cima yaptı bir daha yapmak istediği zaman arada gusl ederdi şey abdest alırdı. Abdest almak sünnettir. Ancak burada gusletmek de sünnettir. Yani o an vacipliğinden ötürü aleyhissalatü vesselam gusletmiyor. Sünnettir. Yani bir kimse diyelim ki ikinci defa cima yapmak istedi. Arada gusletmesi onun için bir sünnettir. Ve aleyhissalatü vesselam'a dedi ki niçin guslettin? Ey Allah'ın razı aleyhissalatü dedi ki bu daha hoştur ve daha güzeldir dedi. Daha temizdir dedi aleyhissalatü vesselam. İkincisi istihaze kanı gören kadının her namaz için yahut Öyle ve ikindi için bir, akşam ve yatsı için bir, sabah için bir gusul almasın. İstihaze kanı yani ne kanı? Hastalık kanı. Tamam mı? Yani adeti bitiyor ama devam ediyor. Hastalık olarak devam ediyor. Bununla ilgili önce delilimizi ifade edelim. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Ümmü Habibe. Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde istihaze kanı gördü. Allah is het Vesselam Ona her bir namaz için Bir defa yıkanmasını emretti. Her bir namaz için Bir defa yıkanmasını emretti. Evet sahih Ebu van geçiyor. Yine van Gelen bir başka rivayette Şöyle denilmektedir. Bir kadın van de vijf van de vijf van de vijf de İkindi namazını ilk vaktinde öğle namazında son vaktinde kılmasını ve her ikisi için bir defa gusletmesini, Akşam namazını son vaktinde yatsı namazında ilk vaktinde kılarak onlar için de bir gusletmesini sabah içinde ayrı bir gusül etmesini emretti. Peki bu nedir arkadaşlar? Sünnettir. Yani bir kadın bunu yapmasından ötürü... Ey bu sünnettir hiç yapmazsa, abdest alsa biliyorsunuz hastalığından ötürü istaze kanı gören bir kadın her vakit için ne yapması lazım? Abdest alması gerekir. Bu hasta için de geçerlidir yani özürlü kimse için. Her vakit için abdest alacak. Mesela diyelim adamın idrarla ilgili sorunu var veya başka neyse. Her vakit için abdest alması gerekir. Ancak istaze kanı gören bir kadın... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiye ediyor ki her vakit için guslet. Ancak zor oluyorsa o zaman diyor öğleni tahir et, ikindiyi tacir et. Yani öğleni geciktir son vaktine doğru. Vakit çıkmadan kıl ama guslet. Bunu kıl hemen ikindi vakti girecek girdikten sonra da ikindiyi kıl. Bunda da acele et. Akşamı biliyorsunuz normalde bütün vakitler var. Namazları ilk vaktinde kılmak evladır. İlk vakti. Bu çok önemli. Ancak özürlü kimse için Ali Seyyid verse bunu tavsiye ediyor. Sonra diyor ki akşamı da tehir et, yatsıyı tecil et. Yani onu da geciktir. Ve e, onun için guslet ve bir gusülle ikisini kıl. Sabah için de ayrı. diyelim bunu da yapsa ey ecir alır. Yapmadı o zaman ne yapacak? Bundan ötürü abdest alması yeterlidir. Dikkat edin. Müstehap olanları sayıyoruz dedik. Üçüncüsü bayıldıktan sonra gusletmek. Çünkü Ayşe radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ağırlaştı. Yani hastalığı o vefat etmesine sebep olan hastalığı. Aleyhissalatü vesselam ağırlaştı. İnsanlar namaz kıldı mı diye sordu. Bizler, hayır onlar seni bekliyorlar, ey Allah'ın Resulü dedik aleyhissalatü vesselam. Şöyle buyurdu, benim için büyük bir leğeni getirip koyunuz. Ayşe annemiz dedi ki, biz de leğeni getirip koyduk. Gusletti. Daha sonra ayağa kalkmak istedi, yine bayıldı. Sonra ayıldı ve insanlar namaz kıldı mı diye sordu. Bizler, Hayır ey Allah'ın Resulü aleyhisselam. Seni bekliyorlar dedik. Ve dedi ki büyükleyende bana su koyunuz. Ayşe annemiz diyor ki biz ona su koyduk dediğini yaptık. Ancak gusletti. Sonra ayağa kalkmak istedi. Bu sefer yine bayıldı. Tekrar ayılınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu. Bizler Hayır, onlar seni bekliyorlar, ey Allah'ın Resulü dedik. Ali Said Daha sonra Ebubekir'e namaz kıldırmak üzere haber gönderdiğini ve hadisin geri kalan bölümlerini nakletmektedir. Ali Said dedi ki Ebubekir'e söyleyin, namazı o, o kıldırsın. Ayşe annemiz dedi ki Ey Allah'ın Resulü dedi Ali Said O yufka yüreklidir. Yani o, o o makama geçip namazı kıldıramaz yani çünkü hep alışmış. ...kendisi ve bütün ashab Ali ik arkasından namaz kılmak. en ik heb een dedi en benim dediğimi yapın, discipel, en ik heb een Abu en ik heb een discipel, en ik heb een discipel, en ik heb een dedi en ik heb een discipel, en ik your een discipel, en ik heb een discipel, Bayılıyor, ayılıyor ilk sorduğu şey namaz. Ve aleyhissalatü vesselam işte burada bu bayılmasından ötürü bir kişi bayılıp ayıldığında gusletmesi müstehaptır. Müşrik bir kimseyi defnetmekten ötürü gusletmek. Yani bir kafiri veya müşriği defnettiği zaman gusletmek. Bununla ilgili Ali bin Ebi Talib. Radiyallahu niayet-i dine göre o nebi Aleyhissalatu vesselam'e gelip Ebu Talib öldü. Yani Ebu Talib kim? <gülüyor> Kendi babası. Kendi babası diyor ki Ebu Talib öldü. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: Git ve onu göm. Git ve onu göm. Ben onu gömdükten sonra Aleyhissalatu vesselam'in yanına geri döndüm. Bana Ruslet diye buyurdu. Onu defnettikten sonra yani siz şimdi, ﷻ Ben diyorum ki bu cahil cahaletle yani bu talip hayatta olsa günümüzde evliya diye Müslümanların mezarlığına götürülür uğurlanır değil mi? Evliya yaparlar bu adamı. Hani <gülüyor> yani ﷺ soyundan işte ahlıbetten ﷺ himayesini aldı. Gerçekten yaptı bunları. Ve evliya diye Neler yaparlardı inanın. Halbuki a.s. Biliyorsunuz Ebu Talip'le ilgili iki tane vahiy var inen ayet var. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin diyor. Bir O bir ayette, bir peygambere diyor, müşriklere istiğfar etmek yaraşmaz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ve, ve diyor, diyor ki ne bir çukur kaz ve onu göm diyor a.s. Allahu akbar. İşte bu Allah ve Resulüne karşı haddi aşmaktır. Yani birileri çıkar böyle Kur'an ve sünnetin emrettiği hususlarda onlara muhalefet eder. Kendi duygularını Kur'an ve sünnetin önüne geçirirler. Evet. Beşincisi arkadaşlar bayramlar ve arefe günü dolayısıyla yıkanmak. Demin onu ifade etmiştim. Çünkü Beyhaki'nin İmam Şafii'den gelen bir yolla rivayet ettiğine göre Zazan Zazan'ın şöyle dediğini nakletmektedir. Bir adam Ali radıyallahu anhe guslü sordu. Ona arzu ödersen her gün gusledebilirsin dedi. Yani birisi Ali radıyallahu anhe guslü soruyor. Diyor istersen her gün gusledebilirsin. Adam "Hayır o gusül dediğimiz guslü soruyorum." Ali Radallahu'nun Cuma günü, Arefe günü, Kurban bayramının birinci günü, Ramazan bayramının birinci günü guslet diye buyurdu. Yani Cuma günü, Arefe günü, Kurban bayramının birinci günü ve Ramazan bayramının birinci günü guslet buyurdu. Ancak buradaki gusurlar nedir? Sünnettir. Ancak Cuma günü yapılan gusul müstesna. Altıncısı arkadaşlar... Altıncısı, ölüyü yıkamaktan ötürü gusül. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir ölüyü yıkarsa gusletsin buyuruyor. O bir tarafta gelecek ve abdest alması ancak gusletmekte sünnettir. Birini yıkamak, ölü bir kimseyi yıkamaktan ötürü. Umre ya da hac için ihrama girmek üzere gusletmek. Çünkü Zeyd bin Sabit'in rivayet ettiği hadise göre İnanın ki o çocuğun benden daha çok dinleyicisi var. Gerçekten yani benden daha çok dinleyicisi var. Ee, bekliyorum, sabrediyorum, bakıyorum aynı devam ediyor. Yok eve kadar gitme dersi bitiriyoruz. Yusuf dersi bitiriyoruz tamam. Yok yok ondan sonra serbest. Şeyden sonra serbest. Kamera kayıtlarından sonra serbest. Tamam mı? Ha, bir beş dakika daha. Evet. Zeyd bin Sabit'in rivayet ettiği hadise göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam ihrama girmek için elbiselerini çıkartıp guslettiğini görmüştür. Bu sebeple gerçekten ihrama girdiğimiz zaman şu an mikat yerlerinde ne var? Gusledecek yerlerde mevcuttur. Dolayısıyla böyle bir usul yapmak sünnettir. 8.'si Mekke'ye girmek için gusletmek. Ibn-i İbn Ömer radıyallahu'tan gelen rivayete göre o Mekke'ye gelince mutlaka Zu Tuva denilen yerde e, yerden geceyi sabaha erin edinceye kadar geçirir sonra gusleder. Daha sonra da gündüz Mekke'ye girerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu böylece yaptığını söylerdi. Yani Mekke'ye girmek istediğinde dilerse gusleder. Ve bu 8 ususta da ik ettik. een teken, gusul teken, een teken, een teken, een teken, een teken, een teken, een teken, een teken, een teken, een razı olsun. teken, een teken, een teken, ve teken, een teken, Muhammedin ve een teken, een teken, een bihamdik. een teken, een ve